يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم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 Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bizleri tekrardan bir araya getiren Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır. Biliyorsunuz bu topluluk sıradan bir topluluk değil. Burada bizleri ve sizleri övmek için bunları söylemedim. Allah'ın dünyada pek çok az insana nasip etmiş olduğu bu mübarek pak temiz akide çerçevesinde bu gaye ile bu inanç doğrultusunda kutluk görevini yerine getirip ahirete Rabbimiz tabareke ve teala'yı razı etmiş bir şekilde ulaşmak için dönem dönem Allah Azze ve Celle'nin verdiği imkanlar ve bizim de çalışkanlığımız nispetince inşallah böyle bir araya gelip toplanıyoruz. Allah Azze ve Celle'den Azim. niyaz ederim ki bizi burada bir araya getirip topladığı gibi inşallah cennetinde de bir araya getirsin ve bizleri razı olduğu kullarla birlikte cennetlerine, firdevs cennetlerine koysun inşallah. Amin. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz Bizim yaratılış gayemiz sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek ve onu ibadetin bütün türlerinde birlemek. Ona asla bu hususta bir ortak koşmamak. Yine bunu gerçekleştirirken, bu eylemi gerçekleştirirken bunun içerisine riyadan, şöhretten ve daha başka Allah'ın rızası dışında herhangi bir şeyden de her şeyden de uzak durmamız gerekiyor. Mehmetli kardeşlerim, insanın dünya hayatında doğumundan ölümüne kadar pek çok insan pek çok e, imtihanlara tabi tutulur. Bu imtihanlar dünyalık olabildiği gibi inanca dönükte olabilir. Dolayısıyla hem dünyalık hem de ahiretlik yani inanca dönük olarak bütün bu imtihanlarda onu doğru hareket etmeye sevk edecek olan Fitne rüzgarı estiğinde onu o Allah'ın e, sabit söz yani la ilahe illallah ile yerinde böyle safa sağlam tutacağı bu inanç işte onu bütün bu fitnelere karşı e, rengi değişse, kokusu değişse, geldiği zaman değişse dahi, kuvveti değişse dahi onu bütün bu fitnelere karşı ayakta tutacak olan tek şey vardır. Nedir değerli kardeşlerim? Tevhid. Yani... Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi iman etmek ve Allah'ın emrettiği şeylere, bizim iman etmemizi emrettiği bütün bu imanın hükümlerine, şartlarına, her birine bulunduğumuz gibi şüphesiz, yakinen bir iman ve bu imanın gereği olarak yapacağımız ameller bizi ayakta tutacaktır. Zira hayat şu an bizim... Allah'ın bulsun bulunmuş olduğumuz ortamda bir sıkıntı yok. Ama dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar çeşitli zulüm altında, zulümler altında inlemekteler. Oralıkla bir zamanlar esenlik vardı, güzellik vardı. İnsanlar rahat rahat yaşıyorlardı. Bu değişkenlik arz ediyor değerli kardeşlerim. Dinimiz bize her durumda, her ortamda, her yerde nasıl davranacağımızı öğretiyor. Bunun yolu kıymetli kardeşlerim. Ee, inancımızı doğru öğrenmekten ve onu ona zarar verecek olan, inanca zarar verecek olan, görünen ve görünmeyen bütün pisliklerden uzak tutmaktan ve korumaktan geçiyor. Bunun yolu da kıymetli kardeşlerim ne ifrata ne de tefrite gitmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği onların kalplerine ayet ayet, hadis hadis nakşettiği gibi bu inancı almak, yine bunu sahabelerin uyguladığı ve o mübarek toplumda yaşadığı ve gerçekleştirdiği gibi gerçekleştirmektir. Dolayısıyla doğru bir inanç ve onların menhecine, metoduna ve usulüne muhtaçız. Biliyorsunuz günümüzde bir takım kelimeler telaffuz ediliyor. İşte falan örgüt, işte filan kuruluş... E işte filan cemaat şeklinde bugün bunları duyuyoruz kardeşlerimizden yaşı 30 ve üzeri olanlar daha iyi hatırlarlar e bundan yani 98'de 99'da başka bir isim altında başka bir şeyler çıkmıştı e bizim duyduğumuz ama yaşamadığımız daha öncesinde ise başka fitneler meydana çıkmıştı ama her biri şeytanın Müslümanların üzerine oynadığı oyundan başka bir şey değildi aynı ilaçtan beslenenler o fitnelerden kurtuldular değerli kardeşlerim. O fitneler onlara zarar vermedi. Ama inancını doğru düzgün gerçekleştirememiş olan Müslümanlar bu rüzgarın rengi değişse dahi bu fitne rüzgarında savrulup durdular. Ve bugün bu isim başka 10 sene 20 sene sonra da daha başka isimler altında ortaya çıkacak. İşte adı ne olursa olsun rengi nasıl olursa olsun kokusu nasıl gelirse gelsin onun ne olduğunu bize anlatan, önceden haber veren müthiş bir dinimiz var. Bu din ayetleriyle, hadisleriyle yaşanmış, uygulanmış, ispatlanmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle zulmün her türlü karanlığından insanların hakkın aydınlığına çıkartacak bir din. Ve bunun nasıl uygulanacağı da hiç kimseye bırakılmamış değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu şuurda inancımızı sürekli olarak zinde tutmayı, onu amellerimizle kuvvetlendirmeyi, bunun tezahürü olarak kardeşliğimizi, aile hayatımızı, komşuluğumuzu, ticaretimizi ve her şeyimizi buna göre tanzim etmeyi ve herkese merhamet etmeyi, Allah'ın emrettiği gibi her yerde adaleti dik ayakta tutmayı hepimize nasip etsin. O yüzden değerli kardeşlerim, daha önce İslam akidesi ya da Kur'an ve Sünnet'e göre İslam akidesi, İslam inancı e, derslerimizi 2-3 sefer bitirdik baştan sona. İnşallah şimdi yeniden başlayacağız. Zira ilim neydi değerli kardeşlerim? Tekrar. Tekrar. Ezber değil değerli kardeşlerim. Tekrar. Zira okuyamayabiliriz ya da tembelliğimizden dolayı okuyamıyor olabiliriz. Dünyanın meşgalesinden dolayı gereken maalesef zamanı ayıramıyor olabiliriz ama en azından haftada bir gün yahut iki günde olsa bunlar üzerinde konuşur, bir ayet bir hadis dahi olsa inşallah anlayabilirsek belki hayatımızda bir takım şeyleri değiştirebilir ve fitnenin maalesef giderek rüzgârına şiddetlenerek herkesi savurduğu şu ortamda inşallah doğru düşünce ve istikamet üzerinde ve doğru inanç üzerinde kalmayı başarırız. Kıymetli kardeşlerim insanın Hayatında tevhidten yani doğru inançtan daha önemli hiçbir şey yok. Zira sevinseniz de, üzülseniz de, sevincinizi de, üzüntünüzü de buna göre tanzim etmek zorundasınız. Çocuğunuz da doğsa, bir cenazeniz de olsa, sizin her şeyinizde bir sınır takdir etmiş Allah Azze ve Celle. İşte bunu öğrenmenin yolu inancımız öğrenmekten geçiyor değerli kardeşlerim. Tevhidin önemiyle alakalı birkaç ana başlığı ele aldıktan sonra inşallah dersimize değerli kardeşlerim açarak gitmeye devam edeceğiz. Neden tevhid değerli kardeşlerim? Neden ahlakla alakalı bir ders değil de en önemli şey bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Arap, Arap Yarımadası'nın değişik bölgelerinden gelen bir grup birkaç tane 15-20 tane ne derseniz yani sayıları 15-20'yi geçmeyen o gruplara ne anlatıyordu değerli kardeşlerim? Onlara ne öğretiyordu? Birkaç gün içerisinde haramaylarda geliyorlardı Allah Resulü'nün yanına. Onlara bir şeyler öğretiyordu. Onlar döndüğü döndükleri bu cevher ve bu ilimle döndüklerinde kavimlerini bunları anlatıyorlar ve onlar da çoğalarak fırsat bulduklarında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gelerek Müslüman oluyorlardı yahut da Müslüman olmuş bir şekilde onun yanına geliyorlardı değerli kardeşlerim. Allah Resulü onlara öğrettiği neydi? Önem verdiği neydi değerli kardeşlerim? Tevhid yani La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ya da Eşhedü En La ilahe illallah, ve Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah. Bu şehadetin iki kelimenin anlamını içeriyor Allah Resulü'nün hayatı tamam. Bütün peygamberlerin getirdiği davet bu değerli kardeşlerim. Yeryüzünde şu an birileri birilerini öldürüyorsa bunun için öldürüyor değerli kardeşlerim. Müslümanlar bugün zulüm görüyorsa bunun için görüyor değerli kardeşlerim. Ne kadar zayıf da olsalar onlar Müslümanın adına dahi tahammül edemiyorlar. Ama bizler adımızın ve mensubu olduğumuz dinin, azametinin, yüceliğinin ve onun Allah katındaki değerinin hakkıyla farkında değiliz. Rabbim kadrini kıymetini bilen ve onunla şereflenen ve bu şerefi kendisinden sonraki insanlara aktaran kullardan eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Min ehemmiyetel tevhid Değerli kardeşlerim. Tevhid Allah azze ve celle cinleri ve insanları bunun için yarattı. Ve ma insa illa Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. İbn Abbas Allah ona ve babasına rahmet etsin. O diyor ki Yani onu birlesinler diye. Yani sadece ibadet değil. Zira Mekkeli müşrikler ve onlardan önce Allah'a ortak koşmakla itam edilen ve amelleri boşa giden kavimlerin tamamı Allah'a ibadet ediyorlardı. Ama amellerini boşa götürecek şekilde ibadetlerinin tamamında ya da birkaç cüzünde birkaç parçasında bunu hak etmeyen bir takım. İlahları Allah'a ortak koşuyorlardı. Zira ibadete layık olan bunu sadece hak eden kim değerli kardeşlerim? Allah Tebareke ve Teala. Birincisi bu değerli kardeşlerim. Pek çok başlık var ama 3-4 başlıkta inşallah özetlemeye çalışacağız. İkincisi اَنَّ تَحْقِيقَ الْتَوْح۪يدُ هُوَ الْغَايَةُ اللَّتِي مِنْ اَجْلِهَا بَعَثَ اللّٰهُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْرُسُلُ Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri ve Resulleri göndermesinin sebebi bu tevhid kardeşim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle peygamberleri bunun için göndermiş. Şöyle buyurur. <gülüyor> Biz muhakkak ki diyor her ümmete bir Resul gönderdik. Niçin? Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'a kulluk edin ve tağuttan yani Allah'ın yoluna giden Allah'ın yoluna giden o yolda Allah'ın yoluna engel olan her şeyden ne yapın? Uzak durun. Bu bir kurum olabilir. Bir şahıs olabilir. Sizin kendi nefsiniz olabilir. Her şey olabilir. Allah'ın yoluna mani olan doğru bir şekilde Allah'ın yoluna tabi olmaktan mani olan buna engel olan ne varsa bunun adı neydi abi kardeşlerim? Talur. Bu şeytandır. Kadındır, paradır. Her şey olabilir. Allah Azze ve Celle bizleri eee tavutun her çeşidinden muhafaza bulursun inşallah. Üçüncüsü değerli kardeşlerim, en necimi al-a'mal min salati ve sıyam ve cihat mutavaqqifun kabuluha ala asli kabuli't tevhid. namaz, oruç, zekat, cihat, Allah'ı zikir, itikaf ne amel varsa Allah katında şu kadar sevabı var, bu kadar sevabı var diye farz ve nafile olarak bütün bunların kabulü ve kıyamet günü sizin cennete girmenizi sağlayacak ya da amellerinizin yüzünüze çarpılmasına sebebiyet verecek olan ne? Tevhidler mi İnanç doğru bir şekilde gerçekleşmediği sürece yapılan ameller boşa gider. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ anhum مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ eğer diyor onlar onlar ortak koşarlarsa onların amel ettikleri diyor boşa gider. Yine Allah Resulü'ne hitap ederek Allah azze ve celle aynı şeyi söylüyor. Eğer sen de ortak koşarsan diyor senin de amelin boşa gider. Yine Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de la Lâ halaqa fil Yani onlar için ahirette bir nasip yok. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ibadetin kabulünün şartlarıyla alakalı derslerimizi işlediğimizde ne demiştik? Şartayı kabulül ile el İhlas ve mutabaitel rasul muvafakatü sünne. Yani kişinin amelinin kabul edilmesi iki tane şarta bağlı. Birincisi neydi değerli kardeşlerim? Bunun ihlasla yapılması. Yani Allah için yapılması. İkincisi de bunun Allah'ın gönderdiği ve kendisine uymamızı bize farz kıl. Amelimizin kabul edilmesini kendisine uymamıza bağladığı ve şart koştuğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olması. İşte değerli kardeşlerim görüyorsunuz tevhidin içerisinde Allah Resulüne iman ona gerektiği gibi tabi olma her yerde mevcut. Dolayısıyla bu inancı doğru anlayamazsak Allah korusun amellerimizin boşa gitmesi işten bile değil. Allah bizleri amellerimizi boşuna gitmesinden muhafaza duyursan inşallah. Dördüncü şey değerli kardeşlerim ve son şirkimiz inşallah. Ettevhidu huve evvelu emri yus'elu anhu l-insanu fi kabrihi. Kama tarifun seyus'el ve yuqal lehu men rabbuk ev ma dinuk. Değerli kardeşlerim, kişinin kabirde İlk hesaba çekileceği şey ne? Tevhid. Allah Rabbin kim derken Allah diye cevap vermesi onun için yeterli olacak mı yani? Ya da buna cevap verebilecek olan kişi sadece Allah'ı marife olarak yani Allah'ı bir bilgi olarak bilmesi yetecek mi? Hayır. Eğer buna cevap verebilecek tevhide dönük bir inancı yaşamışsa ona orada cevap vermek nasip olacak. Zira ikinci soru geliyor arkasından. Yani senin peygamberin kim? Kim onun peygamberi? Bunun cevabını eğer gerçekten sözde değil, gerçekte onu peygamber olarak kabul etmiş ve ona iman etmiş, bunu da amelleriyle ispat etmişse orada bu nispette cevap verecek. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, insan İslam dinine neyle girer? Tevhidle girer. Peki dünyadan ahirete neyle gider? evhitle gider ya da gidemez. Dolayısıyla başından sonuna kadar insan bu mücadeleyi verir ve sonra veletenutun illa ve entum muslimun. Ancak Müslüman olarak ölün. Müslümanlar olarak ölün diye Allah söylecinde. Bunun için çabalayın, çalışın. Tabii ki bu çabalamanın ve çalışmanın örneğini kim ortaya koymuş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi hayatında ve sahabeler değerli kardeşlerim. İşte bizim örneğimiz onlar. Selef deyince, selefi salihin deyince anlamamız gereken kim? Sahabeler radıyallahu Allahın Allah onlardan razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, şimdi akide ile alakalı bazı terimler alacağız. Başta akide kelimesinin anlamı. Akide akide deniyor. Akide ne demek? Bunun doğru tarifi, ıslahdaki anlamı devamında değerli kardeşlerim bu akideye ya da inanca daha önce verilen isimler bunlar üzerinde duracağız inşallah. Gücümüz yettiğince almaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim daha önce bu dersleri defalarca işledik. Kardeşlerden akide kelimesini bize Sözlük anlamı olarak tarif edebilecek olan var mı? Akide ne demek? Sıkı sıkıya bağlanmak, yapışmak, tutmak. Allah razı olsun. Akade kökünden geliyor bir alem. Allah razı olsun. Bir şey tam olarak yapmak, sıkı sıkıya bağlamak, düğümlemek. Allah razı olsun. İki kardeşimiz tarifin tamamını verdi. Akide kelimesinden geliyor. O kökten geliyor değerli kardeşlerim sıkı yapmak, bağlamak, eksiksiz yapmak, tam yapmak anlamlarına geliyor. Peki ıslahdaki anlamı neyim? Islah yani İslam literatüründe terimsel anlamı. Buraya kardeş. Allah'a, Resulüne, kitaplarına, meleklere, kaderine, <gülüyor> ahiret hayatına hiçbir şekle şüphe olmadan tam anlamıyla bağlanıp Resul bize nasıl öğrettiyse o şekilde iman Evet. Güzel bir tarih. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim bunu diğer insanlar da sayıyor ama arada bir şey var. Kesin bir ilimle yakinen şüphesiz Allah'ın emrettiği Resulü sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği gibi iman etmemiz emredilen ne kadar şey varsa bu kardeşimizin saydıklarının dışında da bunların hepsine şeksiz şüphesiz bir şekilde iman etmek. Yani tevhidin kapsamı içerisinde Dinin kapsamı içerisine giren ne varsa Bunların hepsine iman etmek. Tabii ki bunu kalbin doğrulaması, şeksiz şüphesiz bir şekilde buna iman etmesi gerekiyor. Neden? Mesela her şeye şeksiz şüphesiz iman etse de bir hususta şüphesi olsa, tevhidi gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. Gerçekleşmez. Dolayısıyla tevhidin gerçekleşmesi için bütün cüzlerine şeksiz şüphesiz bir şekilde iman etmek gerekiyor. Ama tevhidin dışına çıkmak için bir tanesinde şüphe etmek ya da bununla alay etmek ya da bunu inkar etmek yetiyor değerli kardeşlerim. Peki bir insan neye iman edip etmemesi gerektiğini nasıl bilecek? Nasıl tespit edecek? Dedik yani bunları herkes sayıyor. Mesela meleklere iman deyince iman ediyorlar ama onun hakkında başka iddialarda bulunan insanlar var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl öğretmişse? Nasıl öğretmişse. Yani dolayısıyla doğru ilim gerekiyor değerli kardeşlerim. Doğru ilim. İşte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam kıyamete kadar kendisinin vefatından sonra ümmetinin çeşitli ihtilaflara maruz kalacağını Allah'ın haber vermesiyle bilerek ne diyor? Men ya'iş minkum be'adî. Sizden diyor, benden sonra yaşayanlar pek çok ihtilaflar görecek diyor. Ne diyor? Fareekum bi sünneti. Size sünnetimi tavsiye ederim. Emrederim Buradaki tavsiye emir değerli kardeşlerim. Bu sünnetul hulefa'ir min Ve sonra benden sonra hidayete ermiş, erdirilmiş ve doğruya ileten Raşit halifelerimin sünneti diyor. Çünkü onlar da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi sünnetinden bir milim dahi sapmaksızın onu ne yapmışlar değerli kardeşlerim? Ortaya koymuşlar. Kendi dönemlerinde ortaya çıkan fitneleri bundan bastırmışlar ve ümmeti bundan tek vücut olarak orada bir arada tutmuşlar. Aralarında her ne kadar imtihanın gereği olarak sünnetullah olarak bir takım şeyler gerçekleşse de yine de onlar hak üzerinde ve bir arada kalmayı ne yapmışlar? Başarmışlar. Neyle başarmışlar? İşte bu inanışta değerli kardeşler. Yine ümmet bugün bütün bu karışıklıklardan, fikir karmaşasından, her şeyden kurtulmasının yolu nereden geçiyor? Buradan geçiyor değerli kardeşler. Peygamber'e iman ve Allah'a iman, ahirete iman, kabir azalına iman, kadere iman. Dikkat edin bak bütün bu saydıklarımda kendi fendi hocaların gümlediğini görürsünüz. Biri kaderi inkar eder, biri kabir azabını inkar eder, biri İsa Aleyhisselam'ın gelişini inkar eder... Bir baktığınız zaman bunlar neye dayanıyor hepsi? Bir bakın doğru ilim yok. Doğru bir inanç yok. Dolayısıyla istedikleri kadar okusunlar, kitapları yutsunlar, cilt cilt kitap yazsınlar. Onların varacağı şey hüsrandan başka bir şey değil. Anlattıkları insanlara da verecekleri şey onların kafasını karıştırmaktan ve inançlarını bozup ahiretlerini yakmaktan başka bir şey de değil. Böyle bir durumdan Allah'a sığınırız değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, daha önce Şeyh Hamet'le beraber yaptığımız derste akide tut tahavüye, yani tahavü akidesi dersine başladığımızda akide ile alakalı bir takım isimler geçmişti. Bu isimlerden bir tanesi neydi? Kim söyleyecek? Akidenin diğer isimleri, inancın diğer isimleri sünnet, Allah razı olsun, es-sünne ya da sünnet. Akide eşittir. Sünnet. Neden? Allah'ın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği ve emrettiği inancın dışına çıkanlara ne deniyordu? Ehli bidat. Peki bunun zıttı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin inancı, sahabenin inancı üzere olanlara ne deniyordu? Ehli sünnet. İşte bu yüzden ehli sünnet ve ehli bidat diye bir ayrım var. Peki başka bir isim, akilenin diğer isimlerinden bir tanesi. uyulan yol. Bilinen yol. Sünnet uyulan yol demek zaten. Sünnet Fırka'yı tutulan bir yol. Fırka'yı naciye. yani kurtulan fırka. Neden? Çünkü bu doğru inanca tutulan ve bu yolda giden kişiler sadece kurtulacak olanlar bunlar. Zira ne diyordu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Civaeyi hatırlayan var mı? Yardım edelim kendisinin bize onu aktarmasına. Evet 73 fırkacesi. Ne diyor da rivayette? <Gülüyor> İn ehlel kitabein iftaraku fi dinihim ala mille. <Gülüyor> ki iki kitap ehli. Sahabe sorduğunda ne diyor? Kim bunlar? yalvarırsın diyor. Yahudi ve Hristiyanlar mı diyor başka bir rivayette mesela siz onların yolunu ayacaksınız dediğinde. Aynen bu rivayette de bu şekilde geçiyor. <Gülüyor> ehli iki diyor ehli kitap ne ayrıldılar değerli kardeşlerim? <gülüyor> 72 fırkaya. Bir diğer rivayette 71 Yahudiler 72 fırkaya da Hristiyanlar ayrılıyor. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? <Sessizlik> ve inne hâzihil ümmete seteftarik ve alâ mille Ve bu ümmet diyor, yani kendi ümmetinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bahsediyor. Bunlar da diyor 73 fırkaya yıkılacaklar. Ne diyor? Kulluha fil nâri illa vahideten ve hiyel cema'a. Bir dışında diyor, hepsi ateştedir diyor. Yine bu dersi işlerken, Şeyh Hamet'le işlerken demiştik ki, hatırlayacağınız üzere, o fırkaların bir kısmı cehenneme, cehennemde ebedi kalacak. Tevhidlerini tamamen bozan bir şeye düşmüşlerse, bunlar ebedi cehennemde kalacaklar. Ama değerli kardeşlerim, Bunların içerisinde cehenneme girip oradan çıkacak olanlar da var. Yani illa da ateşte demek onların ebediyen hepsinin ateşte kalacağı anlamına gelmiyor. Onlardan kimin orada ebedi kalacağını, kimin de oradan günahını çektikten sonra çıkacağını bilen kim Allah Azze ve Celle. Ama biz genel olarak hangi ayrımı yapıyoruz? Ehli Sünnet ve ehli Bidat. Kardeşimizin ifade ettiği gibi fırka-i Naciye ya da taifat-ul mansurah. Yani Yardım olunmuş taife Yardım olunmuş fırka Cemaat değerli kardeşlerim Rivayetin devamında diyor ki Ve innehu seyehrucu fi ummeti akvamun Sonra benim ümmetimde bir Ne çıkacak? Bir topluluklar çıkacak Tecarrabihim tilkel ehvâ'u Kama yetejaral kelgu Bisahibihim Sonra diyor tıpkı kuduz olan bir köpeğin bir insanı ısırdığında bu hastalığı bulaştırması gibi ümmetin de önceki ümmetlerin düştüğü bu heva ve pislikler de ortaya çıkacak diyor. Tabi orada başka rivayette geldiği üzere kurtulanların sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna inançta ve amelde uyan kimseler olduğu belirtiliyor değerli kardeşlerim. Bunun dışında herkes günümüze kadar her yolu denedi, başarıya ulaşamadı. Bundan sonra deneyenler de başarıya asla ulaşamayacaklar. Bunu söyleyen kim? Allah Azze ve Celle. Ve bu topluluk değerli kardeşlerim az olacak. Sayıları her zaman az olacak. Ama düşmanları onlara asla zarar veremeyecek. Hangi açıdan zarar veremeyecek? İmanlarına ama bedenlerine, evlerine, ailelerine, vatanlarına zarar verebilir. Zira aramızda... Başka memleketlerden göç etmiş, hicret etmiş kardeşlerimiz bulunmakta. Onlar aynı inanç üzere devam etmekteler. Ölüm onlara nerede yetişirse, nerede yazılmışsa orada gerçekleşecek. Onlar da emrolundukları şey üzere dinlerini yaşamak için Allah'ın arzında ne yapacaklar? Gezmeye, dolaşmaya devam edecekler. Allah onların da diğer Müslüman kardeşlerimizin de yardımcısı olsun. Kıymetli kardeşlerim onlara ehl sünnet vel cemaat deniyor. Bu akide üzerine toplanan insanlara neden ehli sünnet denilmiş ve neden cemaat kavramı kullanılmış? Hangi kardeşimiz cevap vermek ister? Ehli sünnet ve cemaat bu kavram herkes tarafından kullanılıyor biliyorsunuz. Ehil bir işin erbabı olan, o işi en iyi bilen ve o işi bildiği ilmiyle hakkıyla hakkıyla yapan insanlara verilen Mesela bir ahşabın ehli bir marangozdur ehl sünnet de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini en iyi şekilde öğrenip hayatına o şekilde yansıtmaya çalışan kişilere verilen isimdir. E bu da bir topluluk olduğu için yani Allah Resulü'nün sünnetini en iyi şekilde öğrenip de yaşamaya çalışan topluluk olduğu için buna da ehl-i sünnet ve cemaat ismi verilmiştir. Allah razı olsun. Allah ilin inşallah. Değerli kardeşlerim, kardeşimiz bir şeyi zikretmedi. On kim söyleyecek? Bu cemaat zaruri olarak ortaya çıkmış olan bir isim. Yoksa Allah bizi ne olarak isimlendiriyor? Müslüman. Müslüman olarak isimlendiriyor. Ee, karşı tarafa ehli bidat denmesinin sebebi de bu. Onların bu yoldan ayrılarak Allah Resulü'nün yolundan ayrılarak başka şeylere tabi olmaları. inançta ya da amelde. ameli ya da İtikadi bir bidat. Fark etmez. Bunun hepsine ne deniyor değerli kardeşlerim? Bidat deniyor. Bir de Eylül sünnet vel cemaat değerli kardeşlerim. Mesela biz ne diyoruz? E i̇şte e mesela kaderiye ya da cebriye. Cebriye mesela. Cebriye kime cebriye deniyordu değerli kardeşlerim? İnsan fiillerinde mecburdur. Yani Allah'ın yarattığı kaderi yaşar herhangi bir İhtiyarı seçme hakkı yoktur. Yok. Dikkat edin ilk söyleyenden günümüzde bunu söyleyene kadar onlar cebriyedir. Ehli cebriye. Ehli kaderiye öbürü de. Ya da ehli kubur, kabir eh diyoruz mesela. Kabirciler mesela. Farklı zaman ve mekanlarda yaşasalar işte ehli sünnet ve cemaat de farklı zaman ve mekanlarda yaşasalar da İlk müntesipleri vefat etmiş olsa ve gelecektekiler de gelmemiş olsa bile Allah onlara ne diyor? Ümmetimden bir taife diyor. Onların hepsini tek kelimenin içerisinde zikrediyor. Yani farklı zaman ve mekanda yaşasalar da onlar aynı inanca mensup olan insanlar. İşte Eylül Sünnet ve Cemaat değerli kardeşlerim, kardeşimizin tarif ettiği gibi o tarife ek olarak farklı zaman ve mekanlarda yaşasalar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere inancı ve gerçekleştiren ve bu şekilde bir araya gelen insanların oluşturduğu topluluk, bu tek kişi de olsa, yüz kişi de olsa, bin kişi de olsa, bunlar ehli sünnet vel cemaat değerli kardeşler. Başka bir isim, İmam Ebu Hanife'nin bir kitabı var, bu ilimle alakalı. Neydi? Evet. <gülüyor> Fıkhul Ekber ya da El Fıkhul Ekber. En büyük fıkh, en büyük anlayış kitabın içisine bakıyorsunuz. Ne yazıyor içinde olur? Yani fıkıh anlatıyor? Abdest, namaz bunlar mı anlatıyor? Yoksa değerli kardeşlerim ne diyoruz? İtikadı anlatıyor değil mi? Çünkü en büyük fıkıh neydi değerli kardeşlerim? Kişinin Rabbini, Peygamberini, dinini bilmesi. Diğer bunun dışında bizim şu anki anlamıyla anladığımız fıkhın doğru gerçekleşmesi de buna bağlı. Zira inançta amelde Allah'ın ve Resulünün getirdiklerine tabi olması gerektiğini, bunun kendisine farz olduğunu bilmeyen kişi abdestinizle namazını da diğer bütün hususlarında doğru bir şekilde gerçekleştiremeyecektir. Dolayısıyla bütün fıkıhların doğru gerçekleşmesi, amellerin doğru gerçekleşmesi, inançların doğru gerçekleşmesi buna bağlı değerli kardeşlerim. <gülüyor> İnşallah, kıymetli kardeşlerim, Önümüzdeki dersimizde İslam akidesinin özellikleri dersine bugünün dersini tekrar ederek inşallah devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle hak bilip ona tabi olan, batılı batıl bilip ondan iştirab eden inanç ede, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin yoluna en güzel şekilde uyan kullarından edesin. Bizleri e, ayrılıktan bidattan, küfürden, nifaktan, sapıklıktan, şiddetten, her türlü belâ ve musibetten muhafaza buyursun. İslam ümmetine bu çatı altında bir araya gelmeyi, kitap ve sünnet altında bir araya gelmeyi, saflarını sıkı ve düzgün bir şekilde gerçekleştirip, gerektiği ve hak ettiği o izzet ve şerefe bir an önce kavuşması nasip eylesin. Subhanakallahümme ve bihamdilik eşer <gülüyor> ve la ilahe illa ente aslafurüke ve atubiylek ve ahri davana inelhamdülillahi rabbil alemin.